Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gizigenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü projeyle Aydos Ormanı'nda millet bahçesi yapılması için düğmeye basıldı. TOKİ tarafından ihalesi yapılan projeyle birlikte betonlaşma, Ağaçların katledilmesi, ormanda yaşayan birçok hayvanın yok olması, balıkçıların evsiz kalması, piknik alanlarının artması ile ormanın çöpe dönmesi, yangınlara kapı açması karşılaşacağımız risklerden sadece birkaç tanesi diyen Nuri Pek. Change.org Taksim Aydos Ormanı Beton Olmasın adresindeki kampanyasında Aydos Ormanı koruma alanı olmalı ve doğal haliyle kalmalı tek istediğimiz gölete akan pis suyun kesilmesi, ormanımızın emniyetli ve çöpten arınmış olarak olduğu gibi korunması ifadelerini kullanıyor. Nur İpek, Aydos Ormanı'nın önemini şu şekilde vurgulamış. Aydos Ormanı, İstanbul'da yenilebilir mantar çeşitliliği en yüksek olan ormanlardan biri. Gölet, balıkçılara ev sahipliği yaparken ağaç ve bitki çeşitliliği de oldukça yüksek. Göç eden kuşların dinlenme alanlarından İstanbul'da ve Türkiye'de çok az yerde kalan İstanbul çiğdemi ve çok sayıda endemik bitki bulunan bir orman. İstanbul'un da en yüksek tepesi. İstanbul'da iklim kriziyle mücadelenin kritik alanlarından demiş kampanyasında Change.org Taksim Aydos Ormanı Beton Olmasın adresinde. Balıkesir Burhaniye ilçesinde belediyenin zeytin ağaçlarının bulunduğu alana yapılacak alışveriş merkezi için düzenlediği ihaleyi şarkıcı İbrahim Tatlıses kazandı. Hem zeytinlik hem de sahile çok yakın bir bölgede olan 23.761 metrekare zeytinlik alanı kapsayacak olan projenin iptali için Change.org Taksim Burhaniye AVM adresinde bir kampanya başlatıldı. Havakurt, Kurt AVM için zeytinliklerin yok edilmesinin ve ilçenin İskele mahallesinin dokusunun bozulmasını istemediklerini belirterek sözlerine şöyle devam ediyor. Bu alanda 170 zeytin ağacı var. Belediye bu ağaçların zarar görmeyeceğine ve peyzaj olarak kullanılacağını söylüyor. Ancak alanı gördüğünüzde bunun mümkün olmadığı aşikar. Ağaçlar çok sık. Ağaç kesmeden oraya AVM yapılamaz diyor Change.org Taksim Burhaniye AVM adresinde. Gemlik'te uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kimya fabrikası derin deniz deşarj sistemi kurmak istiyor. Bu sistem gemlik körfezinden her gün yüzlerce ton su çekeceği ve bölgeye de canlı varlığını etkileyecek miktarda başta klor olmak üzere çeşitli kimyasallar vereceğini belirten Metin Şen. Bu sisteme karşı bir kampanya başlatmış Change.org Taksim Körfezmi Dokunma adresinde. Diyor ki nedeni su alınan bölgeden kabuklu deniz canlılarını uzak tutmak. Çekilen su ile tesiste soğutma işlemi yapılacak. Yani gemlik körfezinden alınan soğuk su kullanılıp ısındıktan sonra kimyasallarla birlikte denize geri bırakılacak. Bu da deniz suyunun yaz ve kış aylarında birkaç derece ısınmasına neden olacak. Kimyasal maddeler sudaki canlı varlığı etkileyecek. Suyun ısınmasıyla bazı canlılar yok olacak. Dayanıklı canlılar ise anormal şekilde artacak. Mikroskopik varlıklardaki bu değişim nedeniyle suyun renginin değişmesinden pis koku meynene gelmesinde kadar birçok ihtimal var. Tabii ki müsilaj bunların başında geliyor. Bizlerin yapması gereken doğanın dengesine yeni müdahaleler değil, onu korumak, kendi kendini yenilemesi için gerekeni yapmak. Belki doğayı artık kendi haline bırakmak olmalı diyor kampanyasında change.org taksim körfezime dokunma adresinde. Türkiye'nin en önemli mağaralarından biri olan Kırklareli Demirköy'deki Dupnisa Mağarası ve çevresi Kırklareli İl Genel Meclisi'nin Apart Otel Projesi kararıyla tahrip ediliyor. Merve Bayramoğlu Change.org Taksim Dupnisa'ya dokunma adresinde başlattığı kampanyada Dupnisa Mağarası ikinci derecede sit alanı olup yönetmeliklerde bu statüdeki mağaraların çevresine yalnızca günübirlik rekreasyon amaçlı yapılara izin verilmişken, Apart otel inşaatı yasalara göre suç diyor ve kampanyasını şöyle devam etmiş. Dupnisa mağarasının da aralarında bulunduğu B grubu mağaralar sadece sağlık ve ekoturizm amaçlı faaliyetler için doğal dengeler dikkate alınarak ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonundan izin almak şartıyla kullanılabilecek mağaralar olarak belirtilmekte. 180 milyon yıl önce oluşmuş Dupnisa mağarası ve çevresi ülkemizdeki yarasa türlerinin dörtte üçüne ev sahipliği yapmaktı. Bu yarasa türleri Türkiye'nin imzasının bulunduğu Uluslararası Bern Sözleşmesi'yle koruma altında. Ülkemizde sadece ıstranca ormanlarında nadir popülasyonlar şeklinde bulunan ve her an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca koruma altına alınan, her yıl düzenli olarak izlenen Avrupa Kırmızı Orman Karıncasının da bazı yuvalarının da planlanan tesis alanı içinde yer almasıyla devam eden inşaat çalışmaları, yarasalar ve kırmızı orman karıncaları başta olmak üzere Bölgedeki biyolojik çeşitliliğe geri dönülmez zararlar verecek. Ayrıca Mağaracılık Federasyonu konuyla ilgili hukuki süreci başlatacağını bildirdi. Apart Otel kararı Kırklareli İl Genel Meclisi tarafından iptal edilmeli diyor Change.org Taksim Dubnisa'ya dokunma adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dilekleriyle